1052, numaralı konu, Hz. Peygamber'in İhlas Suresini severek çokça okuyan bir sahabiye Allah'ın da kendisini çok sevdiğini söylemeleri, evet, Hz. Peygamber sahabilerinden birini bir askeri birliğin başına kumandan olarak tayin etmişti, bu adam sefer boyunca kıldırdığı namazların son rekatında İhlas Suresini okudu, Medine'ye döndüklerinde onun bu yaptığı Hz. Peygamber'e haber verildi, Hz. Peygamber, gidin sorun bakalım niçin böyle yapmış, buyurdular, kendisine soruldu.